İki, bir. Bağsız, bağlantısız ve bağımsız seslerin güncesi sesli meram. Bir meram, bir arzi hal, bir durum tahilü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler ağırlıkla siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti sesli meramın kayıt kötü karşı radyoda başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. 205. defadır karşı radyodan sesleniyoruz. Tarihler 9 Kasım 2021 gösteriyor. Yaklaşık bir sene önce toplamda 44 gün süren Arsa Yukarı Karabağ, Dağlık Karabağ, Nagorno Karabağ savaşı'nın nihayetlendirildiği ve Azerbaycan zaferinin ilan olunduğu bir döngünün yıl dönümüydü. Tanışlarımızın bu programın sonucusunun da tanışlarının aralarında bulduğu pek çok insanı kaybettiğimiz yaklaşık 6 bin Ermeni askeri. Ve e, Ermeni askeri derken ya bunların pek çoğunun zorunlu askerlik görevlerini yapan insanlar oldukları pek çok gönüllü. Bunun yanında binlerin üstünde sivil ve tabi ki karşı taraf Azerbaycan cephesinde de e, yaklaşık binlere ulaşmış olan, tam resmi rakamın belirtilmemiş olan askeri kayıplar ve... Tabii ki gümrüsünden Lenin Akanı'na birbirinin içerisinde işte Arsaka ve Karabağ hangisini tercih edersiniz edin. Bir yıkım e, bir seneyi devirdi. E, televizyonlarda enerji dağıtım firması tam ismiyle müsemma bir biçimde memleketin gözünün içine baka baka işte o zaman şöyleydi. O zaman böyle oldu ne güzel sokar diye reklamını gösterirken iki halkın arasındaki derim uçurum artık içten gelen seslerin işitil duymaması ve Kafkaslardaki nihayetinde artık Ermeninin Azeriyle yan yana gelebilmesinin ihtimalinin bile sıfırlanması ki bırakın oradakileri Türkiye'de yaşayan Ermenilerle Azerilerin bile birbirlerine artık e, tahammül edemeyecek noktalara çekilmesinin birinci yol dönemi neydi? Başefendi ile bir yavşan Aliye Efendi'nin kendi şürekaları, kendi istikballeri, kendi bekaları için olmadık şeylere girişmeleri. Ki savaşı baştan da bu arada Aliyev olduğunu kendi ağzıyla bildirdi. Tabii ki bunların hepsi 44 günlük savaşta geçip gitti unutuldu zannediyor. Bugün zafer kutlanıyor. Binlerce insana mal oldu. Hadi Ermenileri saymıyorsunuz. Azerilerde binlerce insana mal oldu. Ve bu savaşın hiçbir kazananı olmadı. Sadece dağlık bir coğrafyada, gerçekten dağlık bir coğrafyada. İki halkın birlikte yaşama iradesinin artık kökünün kazılması ve Ermenilerin şu anda sıkışıp kaldıkları Stepanakert bölgesinde onlar e, hankendi olarak anlatılıyor, adlandırıyor. Hankendi dışında ya da Stepanakert dışında pek de fazla büyük bir alana yayılmış olmayan Ermeni nüfusunun hayatta kalma mücadelesi bugün hala devam ediyor. Karabağ tweetlerinin arasında itinayla serpiştirmiş bir nefret var oradaki Sağlık sahne artık iki kimlikle canlı hıraş bir biçimde bir yıkım sahnesi oldu. Hayat verip Ermeni ile Azerin'in arasının sahiden de birbirine yüceler bir menzil olmaktan biri isteye çıkartıldı. Çünkü TC'nin hiçbir yere hayat taşımadığı artık biliniyor. Ki aynı haltı Efrin'de becerdi Türkiye Cumhuriyeti. Aynı haltı Kür'de ait olduğu iddia olunan ya da Kürdün barındığı bildiren, bildirilen Rojava bölgesini şimdi eldeki ee, Hazırta bekleyen tezkere ile beraber umudu yıkabilmek için bir kere daha kendi çıkışını e, başefendi ve devlet bahçeli. iki faşistin kendi pontiş popişlerini kurtarabilmeleri için bizim memlekete bir kere daha ateşe vermelerinin tanıklığını yapacağız belki ilerleyen günlerde. Çünkü 2015 seçiminden hemen sonra memleket can pazarı olmuştu Türkiye. Ye. Biz memleket diyoruz ama bizi hala vatan haini zannedenler var işte o memleketi bir kere daha başka yerlerde taşıyabilmenin bir yıl dönemiydi ki 44 gün boyunca askeri savaş kataloğu gibi ay ne güzel siha yaptık aman güzel ihalarımız bayraktar şöyle iyi bilmem ne böyle güzel falan deyip iki halkın arasında evet 30 senelik bir itilaf vardı. İki halkın arasında evet 30 seneyi aşkın bir süredir oluşan bir çizgi vardı. Çizelge vardı ve bu çizelgeye uyulmadı. Hazreti Putinlerin onlarının arasında gariban iki halk birbirine tekrar kırdırıldı. 30 sene önceki ile 30 sene sonraki savaşın birbirine kattıkları ya da işte onlar bizi kovmuştu biz de geri aldık bu da intikamımız falan deyip de Sokak ortasında yaşlı insanların infaz edilmesinden, gençlerin tutsak edildikten sonra olmadık işlencelere mağdur bırakılmasını insan hakları örgütlerinin tablolarında da mevcut. Değil ki Ermeni, sadece Azeriler için de geçerli. Ki o Azerilerden birisi işte İstanbul'da, Boğaz'da, denize düşürüldü bir biçimde. Onlar her şeyi düştü diyor, İn, indi demiyor, düştü diyor. Ve hayatı çalındı. Bugün Azerilerin anarşistlerinin ses verebilmesinin ihtimalinin öne alınıyor mesela. Ya da İngiltere'de mesela Aliyev'in ne hakla o kitleden çalıp çırpıp da nasıl Londra'da mülk zengin olabildiğinin detayları konuşulmasın diye bu savaş var edildi. Olan Ermeni oldu, olan gariban Azeri oldu ve bir daha oldu. Ve belki bir 30 sene sonra tekrar bunlar karşılıklı olarak yer değiştirdikten sonra bu sefer Ermeni Azeri'ye Galip gelecek veya tersi olacak veya tükenecek herkes. Ama o raddeye kadar bu savaşın bir yıkımdan ötesi olmadığını da altını çizelim. Çünkü Anadolu topraklarında 1915'te kovulmuş olan bir halkın kendi iradesiyle ayakta durma cüretini, çabasını ve tahayyülünü hakir görüp işte o bölgenin içerisinde, Azerbaycan toprakları içerisinde mahfını o müsamaha gösteren Sovyet rejiminin artıklarıyla beraber hayat hiçbir zaman normal olmamıştı. Belki biraz idameli takip edilebilirdi ama 91 yılındaki o birliktelik o 91 yılında artık patlayacak hale gelmiş olan o ayrıştırma nihayetinde bir referandumla zaten Karabağ'ın özgürlüğünü yani art sakat dönüşümünü ortaya çıkarmıştır. Çok çok uzun bir hikaye. Devamını etmek isterdim ama e, kaybettiklerimizin yasını tutabilmek her iki halktan da kaybettiklerimizin yasını tutabilmenin önemine inanıyorum. Ben sokağı reklamındaki gibi e, bir yandan gaz satıp bir yandan bizi söğüşleyip bir yandan mutluluk seremonilerini giremeyeceğim. Böyle şeylerde de gerek yok. Twinton'la başlamıştık. Bound and Branches Liquid Drops'dan yayınlanmıştı. Bu sefer Twinton yanına Bree alıyor. Focus on the ghost. Gerçek hayaletler aramızda dolaşmaya devam ediyor. Çünkü kaybettiklerimiz sadece o bir dağlık alanın içerisinde sıkışmış iki halk değildi sadece. Haft, did you know that DMBB Digital'dan Twinton ve Breen'in hemen üstüne gelecek. Burası sesli meram, biz karşılaştık. selam sürüyor. Karşı radyoda have to do you know that diyen bir, bir konuk ettikten sonra ağır gündemin satıralarına dönüyoruz ama bir mizansın doğrudan kötülüğün arşı uzandı bizim zeminde. Yaşamın hem anlamı hem ederi hem de tüm kapasitesi hiç ediliyor. Artık bu kesin bir biçimde. Bir menzil ki ne umudun zerresine müsamaha ediliyor. Ne tek satır sorgulama izin veriyor. 9-6 yollarında ya da daha uzun sürelerdeki mesailerde harcanacak ömürlerin bir tek kölelik düzeninin ortasında her gün hayatı var etme, o idame ettirme gailesinin önüne setler çıkarıldırken bunları düşünmeyin bu Hani ne savaşı düşünelim, ne yıkımı düşünelim, ne ekonomik çökülçü düşünelim, ne Covid'i düşünelim. Ülkeyi dibine kadar bataklığa dönüştürmüşken yaralarda gün bir gün çoğalmaya devam ederken erkeğe ait olan bayislerin tas tamam cürümlerden mülemali sorgulanmasını isteniyor. Cerahatin bu sahnedeki kapsamı, yaygınlığı, yıkıcılığı... Öylesine derin ve öylesine sabittir ki gündelik o yaraların eklenmesiyle yaşama eğitiminin yıkımı hiçbir biçimde sorgulatılmaz. Bir kaosun bariz bir karanlığı normatif kılanların ellerinde ülkede hayat ideyesi bölük bölük kılınandır kesin bilgi. Tahakümet mahallerinin akla seza yönlendirme ve tehdit silsilesinin aralıksız müdahale ve her dem gözetim ve dahilindeki tasarruflarla birlikte bir yaşam iddiasını karşıtlığın nasıl ailenin şekillendireceği meydana çıkar medyanın erkanı ile birlikte kurtardığı halin ve temsilin kıyısında canhıraş bir biçimde faşizmin göndere çekilmesi güncellenmiştir çünkü nefreti, kini, ayrımcılık ve yaftalamaların refakatindeki ötekileştirme pratikleri bildiğiniz o faşizan diskuruş, sahnede günceller demokrasi, eşitlik, adalet gibi müşteriklerimizin sorgulanmadığı bir zümrenin kurgu değil de hakikat kılınmasının meselesidir olmakta olan Karanlık çağın en ağır tezahürlerine ev sahibi ola gelen günümüz ülkesi yeni titri dışında hepten çürümeyi var eden bir sistematik direnci barındırır. Yorumlamaya hacit kalmaksızın günümüz tıpkı dün gibi şimdiden mahfun çemberine iteklenir. Bütünüyle hayatın prangalara rehineliği var eden bir döngü bugünün hakikatidir. Hakikati ilham olunur. Muktedirli avanesinin cerahat dolu tahayyüllerine arka çıkan o muhalefetin tümden bu sahnede her gün yeniden var ettiği şey yaşamın nedeninin de anlamında çürütülmesini barındırır. Dört bir yanda bunun suretleri her günümüzde yazınsal metinlerdeki düşünceler dizisinin hakikate evrimi söz konusudur. ceraat yüceltildikçe düşmanına tam anlamıyla benzeşen belli bir noktada da aynı dili kullanan bir muhalefetin varlığı söz konusu olur. Valilerin toplamında sıradana ne gibi ve hayat bırakılabilir ki? Bu kadar kötürüm hallerin bunca bariz bir düş kurumunun ortasında başefendi ile başfaşistin alternatif diye pazarlanan Bay Kemal ve Asena Akşener'in sundukları ya da savundukları cümleler hayat edimin ne şekilde kötürüm kılındığında zaten örnekler bir kere olsun ellerindeki o çoklu imkanı birlikte ve sahiden geleceğe yaşanabilir bir yer formu için çabalamaktan özenle kaçınanların var ettiği şey muktedirin de dümenine su taşımaktır. Ki bu kesindir. Ya bunun bir örneğini işte Lütfü Türkan denilen İYİ Parti'deki faşistin küfürbazlığından gördük. Zaten onu AK Parti'nin genel kurmayından, AK Parti'nin genel başkanından işte genel kurmayının bilmemmesine kadar herkes çekiştirdi. Ee, belki işte devreler tutmuyor. Hani işte Ermen deyince çalan kırmızı alanlar gibi işte nüfusun belirli bir noktasının yaşadığı bir bölgede bir itirazı dinlemek bile bir muhalefete yakışmıyor. Hemen küfresar oluyorlar. Hemen edebi hayayı kaybediyorlar. E, mecliste grup konu toplantısında geçen hafta Asene Şener, Akşener, Makşener e, bir esnafın gözaltına alınması ile ilgili konuşurken binbir potkarıdır. Buna dedi ki işte bizi işte şöyle fiştekliyorlar böyle fiştekliyorlar falan filan bilmem ne. Neymiş nasıl olur da burası Kürdistanlermiş. Niye şaşırıyorsunuz muhteremler neye şaşırıyorsunuz bir kişi bir HDP çalışanı halbuki yalan. Biz aylardır ne diyoruz HDP bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim cevapla HDP'yi PKK'nin yanında konumlandırıyoruz. EDP PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Kürdistan söylemi terör örgütünün bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok. Cumhur ittifakı mensupları sırf bizi saldıracaklar diye. PKK'nın ajandasını Türkiye'nin gündemine taşıdılar. Kabadayılık yapan tosunlara sesleniyorum. 12'de neler yaşandı bu ülkede? O kabadayılı gösteremeyen ağzılı dil lal olmuşlar. Doğru ya elinizde bilgisayar vardı. Bugün elinizde Zülfikar verilmişse buyurun gelin kafı kesin kafamı görelim. Ama ilginç olan şu ki AKP'nin medyası verdiğim cevabı yetersiz buldu. İçişleri Bakanı konuşunca kadar MHP'den tık yoktu. İçişleri Bakanı konuştu. Bu arkadaş da sürekli dedikodu yapıyor ha. Laf var. İcra zırh İçişleri Bakanları dedikodu yapmaz muhterem falan filan diyor. <gülüyor> tekürdün Kürd'ün zaten birbiriyle bir sorunu yok. Ama bu embesillik, bu akılsızlık. Kürdistan dedi. Al sana köfte falan deyip de kendini ortaya çıkartan hamaset mutupları ve işte... Seyreti ziyaret ederken karşıma bu çıktı Kurtulanda. Şunu söyleyeyim aman Kürdistan. Yani hakikatten bahsizleri açılması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti'nin önce elindeki kirleri konuşmamız gerekiyor. Ve bir asırdır yüzleşmeye bırak yüzleşmeye bir açılım çabasının ortasındayken bile diye bir anda kendini eden bir i̇ktidar aklının Kürt'le Türk'ü birbirine yakınlaştıracağını ya da komşusunun yaşadıkları acıya hani gerillanın da gerillanın ailesi de var. Askerin askerin de ailesi var ve askerin pek çoğunun zamanda Erat Erbaş zorunlu askerlik görevi sırasında pek çok insanın olduğu öldüğü ve bunların bir kısmının da işte hani infazlarla birlikte gerçekleştirildiği aynı şekilde gerillanın da yakıldığı, yıkıldığı, işkence edildiği Öldükten sonra öldürüldükten sonra düşman yenildi öldü bitti aynı şey arsa savaşında da olmuştu cesetlere tahrip etmeler tecavüz etmeler kesmeler asmalar biçmeler ve bu tırnak içerisindeki ikili düşmanlaştırma bir mizansilliği kötülüğün artık arşa uzandığı biziminin zeminin ve yaşamın anlamının ederinin ve tam kapasite devletlisiyle o örnekteki Asena-Akşener önünde olduğu gibi doğrudan saldırarak, inkar ederek büyütülüyor. Ve ne, ne yazık ki cerahat ekseninden yol yön bulmaya hep alışkın olamaktadır. Bugün iktidar kanalının alternatif olduğu zikredilen yapının bir üyesi, bir kanadının başındaki insanın sarf ettiği ayrımcılık doğrudan hayata hakikaten hiç etmeye örnektir. Kürdistan'ı kabul etmeyebiliriz. Zaten bir, bir asırdır inkar eden bir Türkiye gerçekliği var. Rezilliğin neresinden tutsan elde kalıyor. GmbB Digital'dan hefti konuk ediyorum. Remembrance ve hemen arkasını influenza media. Sevdiğimiz güzel takip etmeye çalıştığımız bir label'dan Scatterbrain ve es parçasıyla şimdi sesli meram'da karşılayacağım. şey radyoda de devam ediyor. Biz ne kadar anlatsak da, ne kadar iliştirmeye gayret etsek de memleketin bir yandan öbür ucuna her dakikasında ayrı bir olay, her dakikasında ayrı bir vehamet karşımıza çıkıyor ki bunlardan birincisi daha yakın zaman işte o örnekleştirilen düşmanlaştırma yok. Bakür Kürdistan'ı dedi, aman Kürdistan dedi, aman Kürt dedi, yok halkların kardeşliği, yok eşitlikti, yok bilmem neydi falan deyip de köşeye ve burnuna kıstırmaya çalışılan insanların barlıklarına tahammül gösteremeyenlerin aslında nasıl bir şiddet mealine yol verdikleri Asena Akşener'inden Erdoğan'ına Erdoğan'ından Bahçelisi'ne Bahçelisi'nden Kılıçdaroğlu'suna hepsini bir potaya koyduğunuzda bir ülkede tek bir gram adalet tek bir gram güvence söz konusu değil. Hani ismini söyledik artık başamirin yapacak bir şey yok. Olsun. Mezopotamya Ajansı geçtiğimiz hafta önemli bir detayı paylaştı. Konya'nın Meram ilçesindeki Karslı Dedeoğlu ailesinden 4'ü kadın toplam 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'la Çalık ve Keleş ailesi üyeleri hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame Konya 4. ACM tarafından 5 Kasım'da kabul edilmişti. İddianamenin kabul edilmesiyle mahkeme davasının kapsamında tutuklu bulunan Veli Keleş, Ali Keleş, Ramazan Çalık Yahya Çalık ve Ali Çalık'ın tahliyesinde de karar verilmiş. Şimdi bu iddianame üstünde işte o atılı suçları yerine getiren, tespit edildiği iddia edilen insanların idari para cezaları ama işte şöyle yapalım böyle yapalımlarla geçiştirilmesinin utancı kalıyor geriye. Soluşturma kapsamındaki diğer faillerin de e, bir biçimde işte Veli oğlu Harun oğlu vesaire vesaire canavarla hisle tasarlayarak 7 kişiyi öldürmeye azmettirme suçundan 7 işer kere ağırlaştırmış müebbet hapis cezası, yakarak mala zarar vermeye azmettirme suçundan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteniyordu. Ama gel gelelim ki insanlar tutuksuz yargılanacak. O canavarca hisle bir Kürt ailesini ya da Kürt kimliğinden olan insanları kabul etmedikleri, Konya'da kabul etmedikleri insanları yok etmeyi amaç edindiler. Ettiler de ne, e, ne fecidir, ne anlamlıdır ki Türk yargısı da maalesef bu çifte sınanlarını sergilemeye devam ediyor. Yinelemekte fayda var. Ülke artık dibine kadar bataklığa dönüştürülmüşken, yaralarda gün bir gün çoğalmaya devam ederken etkiye ait olan bahislerin tamam cürümlerden mülemali sorgulanmasını isteniyor. Cerahatin bu sahnedeki kapsamı, yaygınlığı, yıkıcılığı öylesine derin, öylesine sabittir ki artık. Gündelik o yaraların eklenmesiyle yaşama edilmenin yıkımı hiçbir biçimde sorgulatılmaz. Dedeoğulları ailesine yedi insanın canlarına kast edenleri, onca açık bir biçimde ırkçı sahiplerle katlayan var edenleri salıveren bir iktidar, bir düzen, bir düzlem. Ülkenin dönüşümünde hepten fecaatı kılıyor, oraya kırıyor. Can almanın bedelsiz bir mesele adledilmesi ya da bununla beraber her günü fecaat, her günü yıkım, her günü apayrı karanlıklara denk düşen bir mezilde o Kürtün canının hiçe garabetlik garabetlikte olduğu meselemiz. Hiçbirimiz için güvende, güvenli bir limanın sahnenin kalmadığı hukuk eliyle gösteren bir güncelliktir aslında Konya'da var edilen. Daha yakın zamanda Ankara gar katliamını bir tribün dolusu varlık tarafından yollarak protesto olumlu bir yerde... Dönüştürdüğünü kurucu liderin adını zikredip de onun askerleri bağlayarak bildiren bir ceraha sarmalında yedi insanın can vermesinin hesabı yana düşecek? Kötülüğün dibinde yürümeye devam eden yerde hayat hiçbir zaman hakkaniyeti savunabilecek ve baştan bu yana değindiğimiz çürümeye bu kadar habis kötülük, yıkıma karşı nihayet ürdün denilebilecek midir? Mesele biraz da oradadır. Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı e, ve Figen Yüksek da aralarında bulduğu 108 kişinin yargılandığı Koben duruşmasının 6. duruşması yarına ertelendi. Biz bugün kayda alırken vardı. Bu tarz işte etkileşimlerle ya da bu tarz e, daha dün mesela galiba bir gün öncesinde kaydetmiş e, Başamir e, ve işte teröristler, teröristler, teröristler, teröristler, HDP'ler, MDP'ler falan deyip <gülüyor> ...Türdistan'da yaptığı açıklamalarla yine yıldızları toplamaya başarmış 84 milyonun kucaklayıcısı Hazreti Şakir. Olsun o da öyle ve bu rezilliğiyle beraber tarihin bir taraflarına yazılmaya da devam edecek ki... Her defasında o ırkçılığıyla, her defasında ayrımcılığıyla, her defasında ötekileştirmesiyle de bu memlekette nasıl fenalıklar ettiğini de ancak gittikten sonra ortaya çıkacak olan hazin tabloda görecek bu ülkenin gerçekten geleceğini düşünen insanları görüyoruz. Hani o koltukları bugün işte böyle, yarın şöyle idare edeceklerin ne Dedeoğullarından, ne Kürdistan'dan, ne Kürt'ten, ne Ermeni'den, ne Azeri'den hiçbirinden hiçbir haberleri yok. Çünkü sadece tek bir beklentileri var. Cukka cukka cukka cukka cukka. Ee, bugün o duruşmada önemli bir şey söylüyor Selahattin Demirtaş. Savunma yapmıyor zaten. Olabildiğince gel, açıkça bir biçimde siz de kumpasın ortağı mısınız? Nehimize <gülüyor> tek bir aleyhte karar olmamasına rağmen Ben biliyorum suçsuz olduğumu Kimsenin bana talimat vermediğini de ben biliyorum %100 yalan olduğunu ben biliyorum MYK üyelerimiz biliyor O yüzden kumpas olduğunu eminiz Sizden birileri bize kumpas kurdu Kimseden talimat almadık Dolayısıyla Savcılık İçişleri Bakanlığı MIT Saray bir takım avukatlarıyla Yan yana geldi ve bu dosyayı kurdu Yeni delil olarak ne sunabilirsiniz ki Ahim kararlarını uygulamayalım diye düşündüler der her defasında halk sandıkta kararını verir der, delil uydurmayın diye bildirir ve bu yargılamayı devam ettirerek kumpasa dahil oluyorsunuz diye de yüzlerine söyler o savunmayı etinin. Yani hakimlerin, yargıçların, zartların, zortların oturduğu büyük aşahtafatlı ah, koltuklarda 5 yıllık tutukluğunun siyasi rehinelik yıl döneminde insanlar açıklama yaptılar ama onlara da müdahale edildi. Arkadaşlara teşekkür ederim ama özellikle Van'daki başını eğmeye çalışanlara karşı dik duran arkadaşa da teşekkür ediyorum ve dik durmayı halktan öğrendik. Halkımızın öğrencisiyiz, dik durmaya da devam edeceğiz der. Selahattin Demirtaş ve bu bağlamda işte o küçücük noktaları birleştirdiğinizde Bütün kırımları topladığınızda Bir Türkiye hakikati karşınıza çıkıyor ki Bu rezilliğin içerisinden hangi geleceğe varabilir bu ülke Bu sorunun kocaman bir soru işareti olarak varlığı karşımıza çıkıyor Dedik ya mesele çok Scatterbrain, looking like En arkasında Impression, FX919 ile beraber Something, Technical Mix, Remix ile gelecek Burası Sesli Meran, biz karşılığa döneriz ve haftanın son düzlüğü. George Orwell'in milliyetçiliğe dair bir tanımını iliştirelim. İktidarın, zaferinin, yenilginin ve intikamın hayalini kurduğu halde gerçek dünyada olanlarla zerle kadar ilgilenmeyen kişidir. Bugünün ülkesi olarak var edilen AKP-MHP stereotipi dâhilinde hayatın istikameti hem ekonomik hem sosyal hem kültürel düzlemin şekillendirilmesi bu hal şu birkaç kısacık satırda da olsa, sözde de olsa ortaya çıkanlı eşdeğerdir. Kötülüğün aleni bir tavra dönüştüğü, el altından duraksamaksızın yükseltildiği, her gününe bayağı bir küçük kıyamet sıldırılan yerin o mesela artık anlatılmaya hacet olmayacak kadar açıktır. Birbirini duymaya, iş işten geçmeden yaralarını fark edip de onları sarmaya odaklanmak bir yana, her şeyin birbirine tam anlamıyla karıştırdığı bir karabasan mıdır o meşhur yeni ülke. Tam olarak bir istikamette hacet olmadan ondan bundan şundan bu mesel şu olay. Beri yaranın her nasıl bu ülkedeki umudu hayatın biricikliğini alaşağı ettiğini düşünüyor musunuz? Alarm hepimiz için zangır zangır kıyametin ta kendisi kapının eşinde diye bas bas bağırırken seyirci kalmaya devam mı edilecektir? Bütün mesele bu sorunun yanıtından çıka gelecektir. Hala bir şansımız kaldıysa şayet. Sesli Meram Karşı Radyo'nun inisiyatifi dairinde bizlere sunduğu olanaklarla paylaşılan bir anarşist titreşim. Bağısız, bağlantısız ve bağımsız bir günce. Hayata dair olabildiğince yalın bir biçimde yaşadıklarımızdan kesitleri paylaşıyoruz. Seslimeram.tumblr.com, diusçizgimakine.blogspot.com, tabii ki karşiradyo.com ve soundcloud.com slash radyo adreslerinde ve Spotify hesabında Programı kulak verebilirsiniz, dinleyebilirsiniz aynı zamanda. Karabağ, Arsak, Yukarı Karabağ, Aşağı Karabağ, Nagorno Karabağ ya da herhangi bir adımla bir sene önceki toplam 44 günde kaybedilen tüm yaraların ve o iyileştirilmeyecek yaraların acısına da anısına da saygıyla Binlerce insana mezar olan bir hayatın arkasından tekrardan hayatın konuşulabilmesi bile bir sene sonra ne kadar zormuş bunu da görmekte bir kenarda tırnak içerisinde bildirelim. Technical Summer Breeze Impression Remix ile bu haftanın vedasını oluşturalım. Sessiz ve derimler.